150. konu, Kureyş'in çıkardığı hadiseler ve Hazreti Peygamberi Kabe'yi ziyaretten men etmeleri, Hazreti Peygamber Hudeybiye zamanı yola çıktı, yolda, Halid bin Velid İnkureyş'in süvarileriyle amimi tutmuş olduklarını haber aldı ve ashabına o halde, siz sağ taraftan gidiniz, dedi, Halid, süvarilerin ve askerlerin kaldırdığı tozları görünceye kadar onları fark etmedi, fark edince de atını koşturarak Kureyş'i uyardı ve haberdar etti,